Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Gene bir çarşamba, gene bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Bugün Akdeniz İktisat Köşesi'nde farklı bir sunu e, ya da sohbet yapmak istiyorum. Bugün konuğum yok, sohbeti sizlerle gerçekleştireceğim. Çünkü bu haftanın önemine e, bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Cumhuriyetimizin 80 yılın 7. yılında daha heyecanlı, daha kaygılı, daha coşkulu. Üç sıfat aslında birbirine ne kadar uyuyor bilmiyorum. Aslında üç sıfatı da birlikte yaşayanlar, farklı farklı yaşayanlar var. Kuşkusuz tarihin akışında her zaman yaklaşık dört bin yıldır, belki bunu biraz daha uzatıp sekiz bin yıldır, insanlığı ileri götüren düşünce sistematiği, düşünce akımları ile, insanlığın ilerleyen gelişimi ile, aynı zamanda insanlığı geriye götürmeye çabalayan düşünce birbirleriyle çarpışmıştır. Her zaman insanlığı, toplumu, kendisini, ailesini, ulusunu, Devletini ileriye götürmek için çabalayanlarla onu yerinde tutmaya çabalayan, onu geri götürmeye çabalayanların mücadeleleri vardır tarih böyle bir tarih anlayışında baktığımız zaman insanlığın ileri gitmesi için çabalayan toplumların, devletlerin ileri gitmesi için çabalayan akım her zaman galip gelmiştir ama bu galip gelme o kadar kolay olmamıştır çünkü kanla yazılmıştır mücadelelerle yazılmıştır gözyaşlarıyla yazılmıştır böyle baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni bir analitik açıdan incelediğimiz zaman göreceğiz ki Türkiye Cumhuriyeti bir çağdaşlaşma projesidir. Bu öyle bir çağdaşlaşma projesidir ki hiçbir benzeri olmayan daha önce hiçbir uygulaması olmamış olan ve geçmiş bilgi birikimlerinden kuşkusuz e, ders alan örnek alan ama yepyeni bambaşka ...ilk kez bir model denemesi ile... ...Türkiye Cumhuriyeti gerçekleştirilmiştir. Bu böyle bir çağdaşlaşma projesidir. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir çağdaşlaşma projesidir ki... ...bir ortaçağ toplumundan... ...bir ortaçağ ekonomik yapısından... ...günümüze bugün dünyanın... ...20 büyük ülkesinden biri haline gelen... ...o büyük proje gerçekleştirilmiştir. Bugün kaygılandığımız... Acaba gelişmesinde demokratik çağdaş yapı kayboluyor mu diye e, kaygı ile üzüntü ile ama aynı zamanda tutuna bilmenin coşkusu ile sarıldığımız cumhuriyet aslında 87 yıl önce başlayan bir yolculukla yola çıkan o büyük dönüşüm o büyük devrimin adıdır. Bu nedenle bir çağdaşlaşma projesidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir çağdaşlaşma projesi olarak aldığımız zaman dilerseniz bir modelleşme çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. Bilinen bir sistemle değil bilinen biçimiyle şunlar şunlar şunlar yapıldı demekten çok neyin neden nasıl yapıldığına bir çağdaşlaşma projesinin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin söyle, sözler söylemek istiyorum. Kuşkusuz bütün bunları söylerken dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum çünkü ben birlikte sizinle bugün bu söyleşiyi yaparken 21. yüzyılın başındayız ve 21. yüzyılın başından geriye doğru bakıyoruz yüzyıllık geriye doğru bakıyoruz benim bu sohbetim bugün. Önce temel kavramlardan söz edeceğim. Sonra tarihsel toplumsal bir dönüşümden söz edeceğim teorik olarak. Sonra Cumhuriyet'in Osmanlı'dan devraldığı ekonomik mirası dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Arkasından da Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük çağdaşlaşma projesinden söz edeceğim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir yapı oluşturduğunu, nasıl inşa edildiğini anlatmaya çalışacağım. Temel kavramlara baktığımız zaman üç temel kavramı aldım. Bunlardan biri aydınlanma, diğeri çağdaşlaşma, üçüncüsü de devrim. Aydınlanma nedir? Aydınlanma 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar büyük bilimsel devrim gerçekleştikten sonra aynı dönemde 17. 18. yüzyıllar arası düşünsel devrimin ortaya çıkardığı, o büyük insan aklının sorgulayabildiği, insan aklının dünyayı algılamaya çalıştığı dönemin adıdır. Aydınlanma 17. 18. yüzyıllarda özellikle İngiltere ve Fransa'da gelişen, Tanrı, Doğa, İnsan ve İnsan aklı üzerine sorgulamaların yapıldığı, evrenin yapıldığı, bir dönemin adıdır. Evrenin akıl aracılığıyla kavranabileceğini, insanın akıl yoluyla bilgiye ve özgürlüğe ulaşabileceğini savunan düşünce akımıdır. Diğer deyişle, kiliseye karşı sorgulayan insan aklının egemenliğini üstün tutan ve sanatta, felsefede, siyasette devrimci gelişmeler yaratan düşünce akımının adıdır. Bu kitabi cümlelerle şunu söylemeye çalışıyorum. Ortaçağ Avrupa'sında evreni anlayabilmek için, dünyayı anlayabilmek için, toplumu anlayabilmek için insan aklı es geçiliyordu. İnsan aklı gereksiz, insan aklı algılayamaz denen bir anlayışta bilimsel devrimlerle birlikte düşünce devrimi gerçekleşir, insan aklının sorgulayarak, kuşku duyarak evreni algılayabileceği, ve sanat, siyaset, felsefe alanlarında nelerin olup neden olduğunu insan aklının gerçekleştirebileceği bir düşünce akımı. Burada da ısrarla insan aklını öne çıkarıyorum. Dogmalara karşı insan aklının yüceleştirilmesini getiriyorum. Ama insan aklı derken sorgulayan insan aklını vurgulamak istiyorum. Böyle bir düşünce akımı doğaldır ki, çağdaşlaşmayı getirdi. Çağdaşlaşma nedir sorusunun cevabı, insan uygarlığının sanayileşme ve laikleşme aracılığıyla yaşadığı ekonomik, siyasal, toplumsal alandaki büyük dönüşümün adıdır. Diğer deyişle devletlerin ekonomik, toplumsal ve siyasal olarak yeniden yapılandığı, bireyin ve sınıfların özgürleştiği, toplumsal refahın görece eşit dağıtıldığı ortamın adına çağdaşlaşma diyoruz. Böylece Çağdaşlaşmanın olabilmesi için mutlaka ve mutlaka o toplumun bilimsel bir düşünce sistematiğinden geçmesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka o toplumun insan aklının, insan sorgulaması, aklının sorgulamasının, insan aklının kuşku duymasının, insan aklının neden, niçin, nasıl sorularına cevap aramasının bir sonucu olan aydınlanmayı gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani çağdaşlaşma dediğimiz şey aydınlanma olduktan sonra, olabilecek bir sürecin adıdır. Bir toplum geleneksel toplumdan çağdaş topluma geçebilmesi için önce bilgi üretilmeli, bu bilgi teknolojiye dönüştürülmeli ve bu teknoloji de yeni de üstün enerji ile üretimi ve verimi artırır yapıya geçebilmeli. Yani çağdaşlaşma dediğimiz şey öyle akşamdan sabaha olan bir süreç değil. Çağdaşlaşma dediğimiz şey bilgiye dayanan. ...ve bunun... ...insanın ekonomik yapısı olan... E, ...üretim biçimini de değiştiren bir yapının adıdır. Bir toplumun... <gülüyor> ...geleneksel toplumdan kopup... ...çağdaş, modern bir toplum olabilmesi için... ...gerekli bazı özellikler vardır. Sağlanması gereken bu özellikler ise... ...insan etkinliklerinin... ...geleneksel, dinsel değerlere bağlılıktan kurtulması gerekir. İnsan etkinlikleri... İnsanların bir arada yaşadıkları toplumsal yapının e, dogmalardan kurtulması gerekir buna layıkleşme diyoruz layıklık en genel anlamıyla insanın bütün davranışlarının insanlardan oluşan toplumun davranışının nesnel ve yaratıcı değerler çerçevesinde ele alınması gerekir bunun akılcı bir temele dayanması gerekir ve bu koşulların sağlandığı ortamın oluşması gerekir. Yani insan davranışlarının, toplumların davranışlarının akılcı bir temele dayanması gerekiyor. Ve bu akılcı temel ancak akılla açıklanabilip sorgulanabildiği bir ortamın oluşması gerekiyor. Böyle bir toplumsal düzen varsa layıklık var demektir. <gülüyor> Yoksa bireylerin davranışlarını, toplumsal davranışları, bireylerin üretimlerini, bireylerin bireylerle ilişkilerini, üretimi yapan sınıfların birbirlerine ilişkilerini dogmalardan alıyorsak, o zaman belirleyici temel değer din ve dogma ise orada bir sorun var demektir. Belirleyici olan ancak ilk düzendir. Sevgili dinleyiciler, leikliği her seferinde şuna bağlıyorum leiklik öyle bir ortamdır ki soluk aldığımız havanın adıdır kendisini görmeyiz kendisini fark etmeyiz ama o hava olmadan da yaşayamayız leik düşünce de böyle bir şey bizim birey olarak özgür olmamız toplum olarak davranışlarımızı nesnel hukuk temellerine dayandırabilmemiz gerekir leiklik bunun adıdır ve böyle bir toplumda bir kez daha vurgulamakta yarar var Yönetenler yönetme gücünü ancak layık bir ortamda yönetilenlerden alırlar. Yönetilenler yönetenlere hesap sorabiliyor olmaları gerekir. Böyle bir parlamenter demokrasinin olduğu sistemin adıdır layık düzen. Çağdaş toplumun oluşabilmesi için ve varlığını sürdürebilmesi için layıkleşme sürecinin belirttiği bazı toplumsal davranış ve ilkeler vardır gelenek ve göreneklere göre oluşmuş kolektif davranış gösteren kişiler değil, tebalar, kullar değil, bağımsız davranabilen kişisel tercihleri olan bireyler vardır laik çağdaş toplumlarda. Geleneksel toplumlarda değişmek dirençle karşılaşır. Oysa çağdaş toplumlar değişmek zorundadır. Çünkü bu değişme gelişimin zorunluluğudur. Gelişebilmek için değişmek gerekir. Toplumların bu anlamda gelişmesi de ilerlemeyi gerektirir. İlerlemenin olmadığı yerde toplumlar geriler, yerinde sayar. O zaman layık yapı da çürümüş olur. Geleneksel toplumlarda geleneksel gelenekler kurumsallaşır. Oysa çağdaş toplumlarda değişimin kendisi kurumsallaşır. Sevgili dinleyiciler bu geleneksel kurumsallaşır cümlesi belki kulağı çok rahatsız etmiyor ama aslında rahatsız etmesi gerekir. Çünkü geleneksel toplumlarda bağnaz gelenekler o toplumların ilerlemesini engelleyici unsurlardır. Bugün namus cinayetlerinin hepsi bu geleneklerden kaynaklanmadır. ''Marabalar neler yapabileceklerini ancak aşiretin davranış kalıplarıyla belirler. Gelenek budur. Oysa çağdaş toplumlar geleneklerini değişen hukuk düzeninden alırlar. Bu bireyselliği ve toplumun ilerlemesini getirir. Çağdaş toplumlarda farklılaşma vardır, uzmanlaşma vardır.'' Farklılaşma ve uzmanlaşma adeta sonsuz gelişen bir süreçtir. İşte böyle bir uzmanlaşma toplumları ileriye, hukukun üstünlüğe, bireyin gelişimine, refahın artırımına getirir. En önemlisi de geleneksel toplumdan çağdaş toplumlara geçiş ancak sanayi devrimini başarmış toplumlarda gerçekleşmiştir. Bu da tarihin bize sunduğu ilginç bir göz, gözlemdir. Çağdaş toplum olabilmek için aydınlanma devrimini geçirmek gerekiyor, sanayileşmek gerekiyor... ...böyle bir süreç ancak çağdaş toplumu getirebiliyor. Önce aydınlaşma, sonra sanayi devrimi. Sanayi devrimini gerçekleştirmemiş toplumların çağdaşlaştığını göremiyoruz. Bir tanesi hariç. Böylece çağdaşlaşma dediğimiz şey doğası gereği çatışmalarla yürüyen acımasız devrimci bir süreçtir. Peki devrim nedir? Yerleşik toplumsal düzeni köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme eylemidir. Bu kitabi tanımda yerleşik toplumsal düzeni köklü, hızlı, geniş kapsamlı olarak ve yapısal olarak değiştirme ve yeniden biçimlendirme eylemi olan devrim, Türkiye uygulanırsa, Mustafa Kemal'in ünlü cümlesi ile mevcut kurumları zorla değiştirmek, Türk milletini son yıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icablara göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar kurmak. İşte Türk devrimi bu. Tarihsel toplumsal dönüşüme baktığımız zaman biz insanlığın ilerlemesinde çağdaş toplumlara geçişi şöyle bir süreç olarak algılıyoruz bugün çağdaş toplumlar diye tanımlanmış aydınlanma devrimini gerçekleştirmiş bireyin özgürlüğünü bireyin toplumda refahını artırmış olan toplumlara baktığımız zaman şöyle bir süreç izliyorlar tarihin 9. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar sürece batıda feodal toplum düzeni diyoruz bu toprak ağalarının ki aristokratlar Kralın, kilisenin egemenliğinde toprak ağlarının köylüleri, serfleri bizim Anadolu'daki değişle. E, marabaları sömürdükleri, marabaları hem asker olarak kullandıkları hem köylü üretimini gerçekleştirdikleri düzenin adıdır feodal toplum düzeni. Böyle bir toplum düzeninde 15. yüzyıldan 18. yüzyıl ortalarına kadar bizim merkantilist dönem diye tanımladığımız gerçekte kanlı sömürgelerin gerçekleştiği dünyada ilk kez coğrafi keşifler adı altında büyük sömürgelerin oluşturduğu, emperyalist devletlerin sömürdükleri bir dönemdir. Burada bugün adına emperyalist dediğimiz devletler o gün ki İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi ülkeler dünyanın geri kalanını gidip kanlı biçimde sömürüyor, sömürü gerçekleştiriyordu. Bu dönemden yeterince zenginleşmiş olan aristokratlar Rında desteklediği bilimsel devrimler başladı. İnsan aklı sorgulamaya başladı. İnsan aklı ne niçini sorgulamaya başlayınca e, demin sözünü ettiğim layık düşünce sistematiği ortaya çıktı. 17. 18. yüldeki layık düşünce sistematiği bir sonuç olarak aydınlanma çağını getirdi. 18. 17. 18. yüzyıldaki aydınlama çağı da kendi devriminin bir sonucu olarak birinci sanayi devrimini gerçekleştirdi. Sanayi devrimi dediğimiz şey o güne kadar insanlık tarihinde ilk kez kitlesel üretimin yapıldığı, burjuva sınıfının doğduğu, işçi sınıfının doğduğu, toplumların parlamenter sistemle yönetilmeye başladığı bir dönemin adıdır. Yani sanayi devrimi bir taraftan üretimde kitlesel üretimi gerçekleştirirken toplumun tüm yapısını değiştirmiştir, yönetilme erkininde de siyaset olarak parlamenter sistem ortaya çıkmıştır ve ulus devletler ortaya çıkmıştır. Peki sanayi devrimi ne getirmiştir? Sanayi devrimiyle birlikte toplum düzeni artık feodal toplum düzeni değil, kapitalist toplum düzenidir. Bugün 18. yüzyıl ortalarından itibaren batıdaki üretim biçimin adı kapitalist üretim düzenidir. Kapitalist toplum yapısıdır, kapitalist üretim biçimidir. Kapitalist üretim biçimi işçi sınıfını ve burjuva sınıfını doğurmuş, kitlesel üretimi gerçekleştirmiş, bireyi özgürleştirmiştir. Kulluktan Bireye geçişi sağlamıştır. Böyle bir ortamda insan hakları ortaya çıkmıştır. Daha önceki kul olanlar ağanın kulu, padişahın kulu, teba olanlar ilk kez birey olmuşlar. Ülke yönetiminde yurttaş olma hakkını elde etmişlerdir. Yurttaş eşit haklara sahip yurttaş demektir. Bu parlamenter demokrasiyi getirmiştir. İşte çağdaş toplum böyle oluşmuştur. Eğer bu silsileyi geçirilememişse çağdaş toplum olunamamıştır. Bugün Türkiye'nin çektiği sıkıntılardan bir tanesi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşiretler ve toplum, feodal toplum yapısıdır. Feodal toplum yapısından bugün Türkiye eğer çağdaş topluma geçebilecekse, kapitalist üretim biçimi tüm boyutlarıyla uygulanabilir yapıya gelirse bu, Türkiye'nin ilerlemesinde büyük ivme kazanmamız sağlayacak. Bugün Türkiye'nin temel sorunlarından en belirleyici olanı feodal değerlerden, feodal yapıdan, feodal üretimden kurtulmaktır. Cumhuriyet bununla yeterince uğraştı. Yazık ki hala çözüme getiremedi. Peki böyle bir üretim biçimi nasıl gerçekleşir? Bunun için... Bir üretimde toplumu biz iki temel yapıda belirliyoruz. Altyapı ve üst yapı. Altyapı da ekonomik yapıdır. Üretim güçleri diye tanımladığımız o ülkenin sermayesi, o ülkenin emeği, insan gücü, üretim gücü, insan olarak sermayesi, teknolojisi söz edilebilir. Buna sahip olanların mülkiyet ilişkisi ve diye tanımladığımız sınıfsal ilişkiler ortaya çıkar. O ülkedeki ücret sistematiği, kar sistematiği, mülkiyet ilişkileri ve bunun biçimlendirdiği ekonomisidir. Bu ekonominin, ülkenin Ekonomik yapısıdır, altyapı diye belirlenir. Bu ekonomik yapıya uygun olarak da ekonominin üst yapısı belirlenir. Üst yapı dediğimiz şey de her ekonomik yapıya uygun hukuk sistemi, yönetme erki sistemi ve... Ee, inanç sistematiğidir, entelektüel ve sanatsal sistemdir. Dolayısıyla bir ülkenin baktığımız zaman gelişip gelişmediğini önce ekonomik yapısına, altyapıya bakacağız, sonra bu altyapının belirlediği üst yapıya bakacağız, toplumun e, ilerlemesini görmek için. Sevgili dinleyicilerim, bu çok teorik, çok kitabi e, bölümü, Sizlerle bölüşmek istedim çünkü böyle bir tartışmayı yaptıktan sonra Cumhuriyet'in nasıl bir model olarak geliştiğini görmek gerekir. Batı'da nasıl gelişmiş çağdaşlaşma, feodal bir yapıdan aydınlanma devrimi, layık düşünce ve sanayi devrimine gelişmiş. İşte Cumhuriyet ortaçağ karanlığından, Osmanlı'nın ortaçağ karanlığından bugünkü geldiği düzeye çağdaşlaşma modeli ile gelmiştir. Şimdi ona bakacağız ama ona geçmeden önce bir reklamlara girelim sonra devam edelim. Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Çarşamba günleri Akdeniz İktidat Köşesi'nde birlikteydik. E, bugün de aynı keyifle sürdürüyoruz. Bugün bir formatta değişiklik yapıp konu kalmadım, ekonomi konuşmadım. Aslında ben ekonomi konuştuğumu düşünüyorum. E, bir çağdaşlaşma modeli Türkiye Cumhuriyeti diye Cumhuriyeti bir model biçiminde tartışmak istiyordum. Birinci bölümde işin teorik kısmında aydınlanma nedir, çağdaşlaşma nedir, devrim nedir sorularına cevap verdikten sonra Mustafa Kemal'in neyi gerçekleştirdiğini vurgulamaya çalışıyordum. Cumhuriyetin devraldığı ekonomik mirasa bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü bu konu özellikle tartışılıyor, ee, hele günümüzde Büyük büyük adam olduklarını düşünen kişiler gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda ortaya çıkıyorlar ve kendilerine... E büyük önem atfederek Cumhuriyet'in Osmanlı'dan büyük bir ekonomik miras devraldığını iddia ediyorlar. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundaki büyük mucizeyi görmezden gelme derdindeler. Daha da acısı, daha da kötüsü 21. yüzyılın başında yeni bir Osmanlı modeli kurma çabasındalar. Bu ne aymazlık ve cahilliktir ki 19. yüzyılın imparatorluklar dönemi ile 21. yüzyılın ulus devletler Dönemini hiç görmemek, hiç algılamamak cehaletidir bu. Çünkü e, artık 19. yüzyılın sonundan nihayet ulus devletler ortaya çıkmıştır. İstesek de yeniden o imparatorluklar dönemine dönmek mümkün değildir. Masalları gerçekle karıştırmamak gerekir. Ben şimdi... E, Osmanlı'nın nasıl bir miras devraldığına çok kısa birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Çünkü bu sürekli olarak Cumhuriyet'in bir zenginliği olarak söz ediliyor. Nazım Hikmet'in ünlü cümlesiyle biz ateşi ve ihaneti gördük Kurtuluş Savaşı'nda. Ateşin ve ihanetin arasında yokluk ve yoksulluk içinde kurulmaya çalışılan Cumhuriyet aslında doğru dürüst hiçbir şey almamıştır. 600 yıllık hükümranlık süren Ali Osmaniye genç cumhuriyete ateş, ihanet, yoksulluk ve yokluğun dışında bir şey bırakmamıştır. Sözlerimi iktisadi cümlelerle temellendirirsem sektörel bağlamında tek tek bakalım. Osmanlı'dan kalan tarım ilkel karasabana dayalı sulamanın olmadığı tarımdır. Ve Osmanlı timar sistemi toprak ağları ve eşrafın elindeki topraklarla yürütülüyor idi. Dolayısıyla 4000 yıldır bu coğrafyada değişmeyen ilkel tarım vardı. Sanayi diye baktığımız zaman küçük imalathaneler, esnafın küçük imalathanelerinden ibaretti. 6 tane fabrika var, Beykoz Kundura Fabrikası, Feshane, Hereke Kumaş Fabrikası, Bakırköy, Bez Fabrikası, Yıldız Çini Fabrikası ve Paşabahçe Cam Fabrikası vardı. Hanımefendiler, beyefendiler buna dikkat eder misiniz? Bunların tümü sanayi diye getirilen, fabrika diye getirilen ayakkabı fabrikası, fes fabrikası, kumaş fabrikası, bez fabrikası. Geride bir şey yok. Madencilik, elektrik, su, hava gazı, tütün, tekelin tümü yabancıların elindeydi. İmalat sanayi zaten 1924'ten sonra mübadeleyle ile giden gayrimüslimlerin elindeydi. Dolayısıyla Osmanlı'dan bize sanayi olarak bir şey kalmamıştır. Ulaştırma olarak baktığımız zaman demiryolunun bin kilometrelik demiryolunun tümü yabancıların elindeydi. Onlar da sömürüye uygun biçimde bir demiryolu hattı döşemişlerdi. Yaklaşık e, beş ana aksan olan karayolu vardı ve dört mevsim açık karayolu yoktu henüz. Deniz yoluna gelince Osmanlı'nın o kadar güvendiği ...donanmalarından vesaire kalan... ...yalnızca 6 ticaret gemisiydi... ...bunlar da 35 depre tonluk bir şeydi... ...yani küçük bir limana sığacak kadar... ...küçük basit gemilerden oluşan bir şey... ...dolayısıyla Osmanlı'dan... ...ne deniz yolu ne demir yolu... ...ne karayolu kalmıştır... ...demir yolu da yabancılarındandır... ...ve genç cumhuriyet... ...ilk işi... ...demir yollarını millileştirmektir... ...dış ticarete gelince... Dış ticaret olarak geleneksel tarım ürünleri, pamuk, incir, üzüm, tütün ihraç ediliyor. Bütün mamül mallar, her şey ama her şey ithal ediliyordu. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar uyguladığı için ithal mallara yüzde üçten fazla gümrük vergisi koyamıyordu. Dış ticaret hep açık veriyordu. Para ve banka sistematiğine baktığımız zaman bir iktisat politikaları olarak Osmanlı'nın bir merkez bankası yoktu. Osmanlı kendi parasına hakim değildi. Osmanlı devletinin parasını İngiliz, Fransız, İtalyan ortaklığındaki Osmanlı bankası yürütüyordu. Para politikasını İngiliz, Fransız, İtalyan ortaklığından oluşan Osmanlı bankası belirliyor, devletin para politikasını bu yabancı bir şirket yönetiyordu. Dış ticarette bunu bir kez daha vurgulamak gerekirse bu banka ithalat dönemlerinde dövizi yükseltir, ihracat dönemlerinde dövizi düşürür, her iki halde de kendisi kazanır, her iki halde de Osmanlı zarar ederdi. Osmanlı'nın kamu maliyesi de yoktu. Çünkü... 1954'ten itibaren borçlarının tümünü, 1900, 1800, 1854 yılından itibaren borçlarını ödeyebilme, ödeyemediği için Osmanlı İmparatorluğu battığı için 1881 yılında Osmanlı'nın tüm maliye sistemini kontrol etmek adına yabancılardan oluşan Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştu. Duyun-u Umumiye İdaresi, Yabancı alacaklıları temsilen, yabancı devletleri temsilen beş Galata bankerlerinden, iki kişiden oluşan yedi kişilik bir heyet tarafından yürütülüyordu. Osmanlı'nın tüm vergisini bu duyunu umumiye yabancıların oluşturduğu kurul yönetiyor, vergileri onlar topluyor, vergileri onlar alıyor, kendi alacaklarını alıp geri kalanını padişaha veriyorlardı. Dolayısıyla Osmanlı'nın maliyesi de yoktu. Osmanlı'nın beşeri sermayesine gelince... Osmanlı'nın uyguladığı timar sistemi nedeniyle tüccarlar genellikle Musevi ve Rumlardan oluşuyordu. Zanaatkarlar genellikle Ermenilerden oluşulurdu. Gayrimüslimler askere gitmezler bir özel vergi öderlerdi. Müslüman nüfus hem askere gider hem tarımsal üretimi köylü üretimini yapardı. Ayrıca aşar ve ağınam vergileri öderdi. Yani tarımdan, tarımsal ürününden ve hayvanından beslediği hayvandan vergi öderdi. 1924 nüfus mübaderesinden sonra e, gayrimüslimler yazık ki ülkeden e, dışına gittikleri için tüccar zanakarlar da gitmişti. Böylece beşeri sermaye olarak Osmanlı'dan geriye bir şey kalmamıştı esnaflık yapacak, sanatkarlık yapacak, tüccarlık yapabilecek kişiler kalmamıştı. Ee, Öküzün arkasında Karasabani elinde olan köylüden başka bir şey yoktu 1923'te Cumhuriyet Kurduğumuzda. Eğitim olarak baktığımızda toplam nüfusu 13 milyondu. Bunun yaklaşık e, %3'ü okuma yazma biliyordu. Kadınların %3'ü ancak okuma yazma biliyordu. Eğitimle insan gücü yoktu. Modern bilimler yoktu. Modern bilimleri öğretecek okullar yoktu. Lise bile yalnızca 6 tane lise vardı tüm Anadolu'da. Üniversite zaten hiç yoktu. Üniversite adı altında sorgulayacak insan aklını üstüne çıkaracak bir eğitim sistematiği yoktu zaten. Peki Mustafa Kemal ne yaptı? bu yokluk ve yoksulluk içerisinde. Önce önce baldızlık üzerinde durdu. Diyor ki Mustafa Kemal 13 Haziran 1921'de Ankara'da hmm. tam istiklal denildiği zaman tabiatıyla siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel her hususta tam istiklal ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımızdan herhangi birinde istiklalden yoksulluk millet ve memleketin hakiki manasıyla tüm istiklalden yoksulluğu demektir diyor. Yani önce her anlamda tam bağımsızlıktan söz ediyor. Ve böyle bir bağımsızlıkta <gülüyor> parlamenter demokratik sistemin vurgulanması gerektiğini söyleyip cumhuriyet rejimini kurma yoluna gidiyor. O nedenle 30 Ekim 1918'de 600 yıllık hükümrallığını sürdüren Osmanlı'nın yıkılmasından sonra tam 4 yıl sonra ateş, ihanet ve kan ve gözyaşının arasında 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kuruyor. Kurulan cumhuriyet, halgın egemenliğine dayanan bir cumhuriyet. Ben... Ee, cumhuriyet'in tanımlamalarına gitmeyip burada sürem kısıtlı olduğu için yalnızca demokratik cumhuriyetten söz edeceğim çünkü aristokratik cumhuriyet de var. Demokratik cumhuriyet dediğimiz şey laik hukuk düzeni içinde sosyal adaleti ve kamu yararını benimseyen özgür yurttaşların eşitliğine ve katılımına dayanan rejimin adıdır. Çağdaş anlamda cumhuriyet rejimi demokrasinin ön koşuludur. Sevgili dinleyicilerim, demokrasi ve cumhuriyet arasında hep tartışma yapılır. Cumhuriyet ülke yönetmenin bir parlamentonun elinde ise bu cumhuriyet. Bu parlamentoyu oluşturan e, parlamenterlerin halkın Seçimiyle geliyor ise demokratik cumhuriyet. İşte böyle bir demokratik cumhuriyetin oluşabilmesi için o toplumun mutlaka ve mutlaka laik bir yapıda olması gerekiyor. Eğer laik yapı içerisinde değilse parlamenter sistem de göstermelik olmaktan öteye gitmeyecektir. Bugün dünya ve Orta Doğu parlamenter niş gibi gözüküp, layık olmayan bu nedenle demokratikliği kuşku götürür, tartışılır olan örneklerle doludur. Mustafa Kemal'in çağdaşlaşma projesinin amacı nedir? Demin saydım, 600 yıldır hükümranlık süren ama beşeri sermayesi olmayan, dış ticareti olmayan, para politikası olmayan, maliye politikası olmayan, sanayisi olmayan, ilkel bir tarımda kara öküzün kuyruğunu, kara sabanı ...görmekten başka bir şey bilmeyen, cahil köylülerden, okuma yazması olmayan köylülerden oluşan bir toplumda, kullardan oluşan bir toplumda çağdaş bir devlet yaratma projesidir. Bu öyle bir proje ki eğitimsiz ve toplumsal güvenden yoksun, birey yerine tebaadan oluşmuş kulların topluluğunda, coğrafi olarak ekonomik birikim ve özgürlükten yoksun, ortaçağ karanlığındaki bir coğrafyada şunları yapmak istedi. Siyasal istencine egemen olan, yurttaşlık bilincine sahip olan, özgür ve güvenli bireylerden oluşan bir ulus yaratmak istedi. Burada bir anekdodu yapmak isterim. Ünlü Çankaya sofrasında bugün cahillerin içki sofrası diye sözünü ettiği tam tersine gerçekte her konunun tartışıldığı bir aydınlanma Toplantısı olan Uçankaya sofralarından birinde <gülüyor> Orbay'ın cümlesi ilginçtir. Halifeliğin kaldırılması görüşülürken cumhuriyetin kurulması görüşülürken der ki benim kursamda padişahımız efendimizin lokması vardır. Ben bunu kabullenemem hilafetin pardon e, padişahların kaldırılmasını kabullenemiyorum der ve reddeder. Düşününüz ki Kurtuluş Savaşı'nda bulunmuş bir komutan bile Cumhuriyeti ve çağdaşlaşmayı kabullenememiştir. İşte Mustafa Kemal böyle bir ekibin arasında bir avuç kendine inanmış kişiyle çağdaşlaşmayı gerçekleştirme çabasındadır. Hem tebaadan bir ulus yaratma, ortaçağ karanlığındaki bir coğrafyadan bir devlet yaratma çabasıdır çağdaşlaşma projesi. <gülüyor> Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaşlar projesi nedir? Bunun amacı bu ulusun ekonomik ve toplumsal yaşam biçimi olarak çağdaş uygarlık düzeyinde yaşamasını sağlamak, üniter ve bağımsız bir devlet kurmak, tüm bunları da Çiçero'dan beri tanımlana gelen cumhuriyet yönetimi altında gerçekleştirmektir. İşte bu projeye Türk aydınlanması diyoruz, bu projeye Anadolu aydınlanması diyoruz, Atatürk'ün devraldığı düşünsel, toplumsal ve ekonomik mirastan yola çıkılırsa, yani o olmayan mirastan yola çıkılırsa, başardığı büyük dönüşüm ki buna Türk devrimi diyoruz, tarihte örneği çok az bulunan bir çağdaşlaşma modelidir. Mustafa Kemal bu çağdaşlaşma modelinde tarihte ilk kez şunu gerçekleştirmiştir. Sevgili dinleyicilerim, birinci bölümde ilk, e, anlatmaya çalıştığım Kur'ansal çabada biz tarihteki diğer çağdaşlaşmış toplumlara baktığımız zaman şunu görüyorduk. Önce bilimsel... E, Gelişmeler oluyor. Onun üzerine aydınlanma gerçekleşiyor, layık düşünce sistematiği gerçekleşiyor, bunun üzerine parlamenter demokrasi gerçekleşiyor, sanayi devrimi gerçekleşiyor, böylece aydınlanma ve çağdaşlaşma oluşabiliyor. Oysa 600 yıllık Osmanlı'dan hiçbir şey devralmamış, yalnızca yokluk ve yoksulluk devralmış olan genç cumhuriyette, Sanayi devrimini gerçekleştirmemiş bir toplumda Mustafa Kemal'in çağdaşlaşma projesi tam tersi bir yapı gösterir. İlk defa insanlık tarihinde teorik yeri olmayan, kitaplarda olmayan, daha önce bir örneği olmayan biricik ve tek bir modeldir. Önce üst yapı kurumları değiştirilmiştir sonra altyapı kurumları değiştirilmiştir. Yani çağdaşlaşma projesinin birinci ayağı üst yapı kurumlarında değiştirmektir ikinci ayağı altyapı kurumlarını değiştirmektir. Böyle bir çağdaşlaşma projesi, çağdaşlaşma dediğimiz zaman çağdaşlaşma aslında 3 aşamada gerçekleşir. Bunlardan birincisi siyasal alanda çağdaşlaşmadır, ikincisi bireysel alanda çağdaşlaşmadır ki bunlar üst yapı kurumlarıdır, üçüncüsü de ekonomik alanda çağdaşlaşmadır ki altyapı kurumlarıdır. Çağdaşlaşma Siyasal alanda çağdaşlaşma dediğimiz şey, halkın siyasal yaşama katılmasıdır, siyasal kurumların gelişmesidir, devlet gücünün halka dayalı yönetimde odaklaşmasıdır. Bireysel alanda çağdaşlaşma dediğimiz şey ise, kulluktan yurttaşlığa geçen bireylerin oluşmasıdır. Bireylerin hem birey olabilmeleri hem de geleneksel davranış kalıplarından kurtulmaları psikolojik olarak kendisini yurttaş eşit haklara sahip, bir yurttaş olabilme çabasıdır. Böyle bir çağdaşlaşma modelinin en zor yanı, çağdaş birey ve yurttaş yetiştirebilmektir. Çünkü, çağdaş birey ve yurttaş olabilmek için, aklı olan aklını sor, ile sorgulayıp, neden, niçin, nasıl sorularına kendince cevap bulabilen demektir. Böyle bir çaba bugün de zordur. O gün çok daha zor ve imkansızdı. Bugün, yaşadığımız sıkıntıların en büyük nedenlerinden biri bireysel alanda çağdaşlaşmanın gerçekleştirilememiş olmasındadır. Hala toplumda okuryazmazlığın %15'ler civarında olması, hoş okur yazar hatta üniversite diploması sahibi olanların bile birçok konuda sorgulama ve analitik düşünmeden yoksun bulunmaları Çağdaş anlamda birey ve yurttaş olabilmekten yoksul olmaları temel sorunlarımızdan birisidir. Ekonomik anlamda çağdaşlaşma dediğimiz şey ise feodal üretim biçimine dayalı geleneksel ve tekil üretim yerine sanayi devrimini gerçekleştirmiş, piyasaya dayalı büyük ve kitlesel üretim yapan bir ekonomi yaratmaktır. İşte genç cumhuriyet tarihte ilk kez teorisi ve uygulaması olmadan böyle bir çağdaşlaşmayı gerçekleştirmiştir. Bunu gerçekleştirirken de Mustafa Kemal'in ünlü cümlesi ile 1935'te uçurumun kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, ondan sonra içeride ve dışarıda saygı, ve saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk Genel Devrimi'nin kısa bir diyemi diyor. Biz... Mustafa Kemal'in çağdaşlaşma ve aydınlanması ile bunu gerçekleştirdik. Orta Çağ karanlığındaki kullardan, Orta Çağ'daki bir coğrafyadaki toplumdan bugün dünyanın 20 en büyük ülkesinden biri konumuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bu öyle bir şeydir ki biz 1920'lerin başında Cumhuriyeti kurduğumuz zaman Afganistanla aynı anlayı yola çıkmıştık bugün Afganistan ortaçağ karanlığını yaşıyor, adeta 15. yüzyılı yaşıyor, biz bugün dünyanın örnek alabildiği çağdaş ülkelerden biriyiz. Bugün içeride o döneme küfredenlerin, o döneme saygısızca seslenenlerin için söylenebilecek cümle yediği kaba tükürmekten başka bir şey değil yaptıkları. Bugün bu büyük mucizeyi 1900-1900 23'ten 1933'e 1926'lardan 1938'lere kadar gelen 1950'lere kadar gelen büyük iki hamlenin sonucudur. Bireysel ve siyasal alanda çağdaşlaşma için siyasal toplumsal ve hukuksel, hukuksal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Her birini bildiğiniz tüm yaşamımızı değiştiren düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca Ekonomik alanda çağdaşlaşma içinde temel ekonomik düzenlemeler getirilmiştir. Buna fabrikaların açılmasından, birinci beş yıllık sanayi planın kurulmasına, buna merkez bankamızın kurulmasından, ekonomik yasaların ve üretimin gerçekleştirilmesine kadar birçok şey sayılabilir. Yazık ki burada bunları sıralayacak ne zamanım ne de olan ağım vardır. Bütün bunları gerçekleştirmek için Mustafa Kemal ve arkadaşları o bir avuç... Boyunlarında idam fermanı, başlarında zafer taçlarıyla, zafer tatlarıyla dolu olan bu bir avuç insan, cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devletçilik ilkeleri ile bu toplumun kaderini yenmiş, makus talihini orta çağdan 21. yüzyıla taşımışlardır. Onlar cumhuriyetçilik, ulusculuk, halkçılık, devletçilik ilkeleri ile bu toplumu ortaçağ karanlığından çağdaş topluma getirmek için... E, toplumsal ve bireysel çağdaşlaşmayı sağlamışlardır. Ekonomik çağdaşlaşmayı sağlamışlardır. Bütün bu çağdaşlaşmanın olmazsa olmaz iki temel ilkesi de layıklık ve devrimciliktir. Bugün bunlara sahip çıkmak bizim siyasal alanda, bireysel alanda ve ekonomik alanda bütün bir çağdaşlaşmayı gerçekleştirebilmek için yapmamız gereken boynumuzun borcu ...hem kendimize hem çocuklarımıza hem torunlarımıza bir vefa borcumuzdur. Bugün bunu gerçekleştirmemiz gerekir. Bugün buna sahip çıkmamız gerekir. Bugün o dönemi gelicilikle, monarşilikle suçlayanlara hatırlatmak isterim ki... ...1920'lerde anayasal düzenle 35 devlet varken 17'ye düşmüş... İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 64 ülkeden yalnızca 12'si anayasal demokrasiyle yönetilir duruma gelmiştir. O 12 devletten bir tanesi de Türkiye'dir ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'dür. Bu demokratik yapıyı görmekte yarar var diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerim, yazık ki süremde olduğu için bugün bitirmek zorundayım. Yeni geldiğinde buna tekrar dönmek istiyorum. Ama bir tek şeyi söylemek istiyorum. Bugün Mustafa Kemal'in mirası kendi cümlesiyle. Mustafa Kemal diyor ki, ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Mustafa Kemal'in büyük çağdaşlaşma projesinde cumhuriyete sahip çıkarak, bilime yol gösterici olarak... Yapışanlar, akıllarını sorgulama ve kuşku duyma olarak kullananlara saygı ve sevgiyle selamlarımı gönderiyorum. Selamlar ve saygılar. Ben Mustafa Şanlı, yeni bir çarşamba Akdeniz İktidar Söyleşisi'nde buluşmak üzere hepinize esenlikler diliyorum. Gülmeniz ve refahınız bol olsun, gözünüzün ve yüzünüzün aydınlığı Cumhuriyet'in ışıkmasıyla eksik olmasın. Saygılar sunuyorum.